Hayber'den sonra Hayber'in fethinden sonra biri Ali radıyallahu anh, diğeri Ebubekir Bekir radıyallahu anh yönetimindeki nispeten küçük iki ordu Yemen'e giden yolu kapatan iki düşman havazin kabilesi üzerine yürüdü. Hayber'den sonra düzenlenmiş küçük çapta toplam altı seferden ikisi bunlardı. Diğer ikisi doğuda ve kuzeydeki Gatafan kabileleri, geri kalan iki seferde şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olan Fedek Ovası'na yakın bir yerde yerleşik olan Beni Mürre üzerine yapıldı. Fedek Yahudileri Medine'den tam tahmin edilemediği için 30 kişilik bir grup gönderildi. Fakat düşman umulandan fazla idi ve 30 kişinin hemen hemen hepsi öldürüldü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecikmeksizin 200 kişilik bir ordu gönderdi. Düşman çok adam kaybederek kaçmak zorunda kaldı. Develerin ve koyunların yanı sıra birkaç da esir ele geçirildi. 17 yaşında olan Üsame radıyallahu anh da bu sefere katılmıştı. Hendek'te de orduyla birlikteydi fakat bu onun tam anlamıyla ilk seferi oluyordu. Çarpışma sırasında mürreli bir adam onun çok genç oluşuyla alay etti. Ona haddini bildirmeye kararlı olan Üsame radiyallahu anh daha önceden hep birlikte savaş yerinde kalma emri verilmiş olmasına rağmen adamı çölün içlerine kadar izledi. Sonunda onu yakalayıp yaraladı. Bunun üzerine mürreli la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diye bağırdı. Fakat adam şehadet getirmesine rağmen Üsame onu öldürdü. Seferin lideri Galip İbni Abdullah radıyallahu anh idi. Çarpışma bittikten sonra liderin ilk sorusu Üsame nerede oldu? O ve bütün ordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd'in oğlunu ne kadar çok sevdiğini biliyordu. Bu nedenle zafere rağmen ordu çok üzüntülüydü. Üsame radıyallahu an, hava karardıktan bir saat sonra geldi. Galip ona sert bir şekilde çıkıştı. Benimle alay eden bir adamı kovalıyordum dedi genç. Tam onu yakalayıp yaraladığımda da la ilahe illallah dedi. Galip radıyallahu an, sen de bunun üzerine kılıcını kınına koydun değil mi dedi. Hayır dedi Üsame ancak ona ölüm şerbetini içirdikten sonra koydum. Onun üzerine bütün kamptakiler onu kötüleyen laflar söylediler. Üsame radıyallahu an utanç içinde başını elleri arasına aldı. Eve dönerken hiçbir şey yiyecek gücü de kendisinde bulamadı. Mümin bir adamın kafiri tam öldüreceği sırada Müslüman olduğunu açıklaması ile ilgili meydana gelen birkaç olay nedeniyle nazil olan ayetleri yaşlılar iyi biliyorlardı. Bu olaylardan birinde silahları ve zırhı ganimet olarak almak isteyen mümin, sen bir mümin değilsin deyip karşısındakini öldürmüştü. Üsame radıyallahu anh'ın durumunda dürtü ganimet değil, şeref idi. Fakat prensip aynıydı. Bu konuda inen vahiy şöyle diyordu. Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınız zaman iyice açıklık kazandırın ve size selam verene, ''Dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak sen mümin değilsin demeyin. Asıl çok ganimetler Allah katındadır. Bundan önce siz de böyleydiniz. Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.'' Medine'ye varır varmaz Üsame Allahu anh doğruca peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti.'' Onu sevinçle kucakladıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana seferi anlat dedi. Bunun üzerine Üsame yola çıkışlarından başlayıp o adamı öldürdüğü zamana kadar tüm olanları anlattı. Tam o olayı anlattığı sırada Peygamber aleyhissalatu vesselam Ey Üsame! O la ilahe illallah dediği halde öldürdün mü? diye sordu. Üsame Ey Allah'ın Resulü! O sadece öldürülmekten kurtulmak için böyle söyledi diye cevap verdi. Sen de dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yalan mı doğru mu söylediğini anlamak için kalbini açtın. Üsame la ilahe illallah diyen bir kimseyi daha öldürmeyeceğim dedi. Daha sonraları o gün İslam'a girmiş olmayı isterdim derdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dine girildiği anda tüm eski günahların affolunacağını söylemişti. Hayber'den döndükten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dokuz ay boyunca Medine'de kaldı. Güney'e ve kuzeye yapılan küçük seferlere rağmen bu aylar barış ve zenginlik dolu aylardı. Fakat Hicaz'ın bostanından elde edilen bu zenginlik birçok sorunları da beraberinde getirmişti. Ömer radıyallahu an bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine geldi ve yaklaştığında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bağrılmayacak kadar yüksek sesle bağıran kadın sesleri duydu. Bunun yanı sıra kadınlar bir de Kureyşliydi yani muhacirlerdendi. Bu da... Ömer'in onları Mekkeli kadınlara nazaran, daha serbest ve kendine güvenen Medineli kadınlardan kötü şeyler öğrendikleri konusundaki görüşünü doğruluyordu. Hepsinin de bildiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ricayı geri çevirmekten nefret ederdi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden savaşta kendisine beşte bir olarak düşen çeşitli giysileri kendilerine vermesini istiyorlardı. Odanın bir köşesini örten bir perde vardı. Ömer radıyallahu anh'ın içeri girme izni isteyen sesi duyulur duyulmaz, ses tamamen kesildi ve kadınlar o kadar hızla perdenin arkasına saklandılar ki, Ömer içeri girdiğinde Peygamber aleyhissalatu vesselam gülüyordu. Ömer radıyallahu anh, ''Ey Allah'ın Resulü, Allah tüm hayatını gülme ile doldursun.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce benimle birlikte olan kadınlar senin sesini duyunca nasıl da şaşılacak derecede hızla perdenin arkasına gizlendiler dedi. Bu benim değil senin hakkın benden değil senden korkup saygı duymalılar dedi Ömer radıyallahu anh. Daha sonra kadınlara hitap ederek ey kendilerine düşman olanlar benden korkuyorsunuz da Allah'ın Resulünden korkmuyor musunuz dedi. Evet öyle dediler. Çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sert ve kabasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu doğru ey Hattab'ın oğlu dedi ve sonra şunları ekledi. Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki, eğer şeytan senin belirli bir yoldan gittiğini fark etse mutlaka o yoldan başka bir yol seçer. Yeni kazanılan servet ve durumun çok rahatlaması, Ümmü Eymen radıyallahu anhayı bile bir istekte bulunmaya teşvik etti. Uzun süreden beri kendinin olduğunu söyleyebileceği bir deveye ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip bir binek istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ciddi ciddi baktı ve seni bir devenin yavrusuna bindireceğim dedi. Onun yavru deveyi kastettiğini sanarak ey Allah'ın Resulü bu bana uygun değil, ben bunu istemem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine seni bir devenin yavrusundan başka bir şeye bindirmem dedi. Bu konuşma Ümmü Eymen'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki gülümsemeden onun her devenin mutlaka başka bir devenin yavrusu olduğunu demek istediğini ve şaka yaptığını anlayana dek sürdü. Başka bir gün Ömer radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi elini yanağına koymuş bir şekilde üzüntülü dururken gördü. Ey Ömer dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden sahip olmadığım şeyleri istiyorlar. Hayber'e giderken bu seferin zaferle sonuçlanacağını ve Medine'ye zenginlikler getireceğini vaat ederek bu sizin için iyi olmayacak demişti. Bu söylediği diğerleri kadar kendi ev halkı için de geçerliydi. O zamana kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi son derece sade bir hayat sürüyorlardı. Ayşe radıyallahu anha Hayber'den önce hiçbir zaman doyuncaya kadar hurma yediğini hatırlamadığını söylerdi. Bakmakla yükümlü oldukları fakir muhacirlerin sayısındaki sürekli artış peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarının sadece ihtiyaçları olan şeyleri istemelerine bazen onu bile istememelerine neden oluyordu. Verilebilecek olan şeyler dağıtılıyor verilmeyecek olanlar da satılıp parasıyla bir takım ihtiyaçlar karşılanıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hanımlarına hediyeler verebiliyordu. Bu da birçok problem doğuruyor ve onların daha fazla istemesine neden oluyordu. Çünkü eşitlik birine verilen şeyin diğerine verilmesini gerektiriyordu. Aynı zamanda diğer yönlerden de onun hoşgörüsünü kötüye kullanıyorlardı. Bir gün Ömer radıyallahu an bir sebep yüzünden karısını azarladı. O da karşı cevap verdi. Ömer Rayallah'uın onu uyardığında ise, karısı, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellemin hanımları bile kocalarına karşı cevap verdiklerine göre kendisinin neden vermeyeceğini sordu. Kızlarını kastederek de onlardan biri var ki o sabahtan akşama kadar utanmaksızın tüm kafasındakileri söylüyor diye ekledi. Buna çok üzülen Ömer Rayallahu'ın doğruca Hafsa'ya gitti. Hafsa annesinin doğru olduğunu belirtti. Ömer radıyallahu an kızının kendine olan güvenini sarsmak için "Sende ne Ayşe'nin zerafeti ne de Zeynep'in güzelliği var." dedi. Bunun da bir etki uyandırmadığını görünce "Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kızdırdığınızda Allah'ın sizi kendi gazabından helak etmeyeceğinden bu kadar emin misiniz?" sözlerine ekledi. Daha sonra kuzeni Ümmü Seleme'ye gitti ve ''Tüm düşüncelerinizi Allah'ın Resulüne söylediğiniz ve ona saygısızca cevap verdiğiniz doğru mu?'' diye sordu. Ümmü Selem'e, ''Allah aşkına sen Allah'ın Resulü ile hanımları arasına nasıl girersin?'' ''Evet, Allah'a and olsun biz ona düşüncelerimizi söylüyoruz. Eğer bizim bu söylediklerimizi çekiyorsa bu kendi bileceği bir şeydir. Eğer bize böyle yapmayı yasaklarsa biz ona sana itaatimizden daha fazla itaat ederiz.'' dedi. Ömer radıyallahu an çok ileri gittiğini ve Ümmü Seleme'nin sitem etmekte haklı olduğunu anladı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir şeylerin iyi gitmediğinde şüphe yoktu. Son günlerdeki bu zenginlik beklenmedik bir olayla daha da arttı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kısa gönderdiği İslam'a çağrı mektubuna mukavkıs kaçamak bir cevap yazmıştı. Fakat cevapla birlikte Mısır kralı yüz ölçek altın, 20 tane iyi kumaştan elbise, katır, dişi at ve iki koptik Hristiyan cariye ile birlikte bir de yaşlı harem ağasından oluşan zengin bir hediye göndermişti. Adları Mâriye ve Sirin olan kızlar kardeştiler ve ikisi de güzeldi. Fakat Mâriye daha da güzeldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun güzelliğine hayran oldu. Sirin'i Hassan İbni Sabit'e verip Mariye'yi mescide bitişik odası yapılmadan önce Safiye'nin oturduğu eve yerleştirdi. Gece ve gündüz onu ziyaret ediyordu fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri o kadar kıskançlık gösterdiler ki cariye çok mutsuz oldu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yukarı Medine'de bir eve yerleştirdi. Ayşe radıyallahu anha ve diğer eşler ilk bakışta memnun olmuşlardı. Fakat bir süre sonra hiçbir şeyin değişmediğini fark ettiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mâriye'ye yaptığı ziyaretleri azaltmamıştı. Hatta yolun uzaklığı nedeniyle diğer eşlerinden daha uzun süreler ayrı kalıyordu. Onların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı olan şeyleri, İbrahim'den ve daha öncesinden beri kabul edilen hakları yaptığını biliyorlardı. Safiye hariç hepsi İbrahim ile cariyesi Hacer'in birleşmesinden meydana gelen soya mensup değiller miydi? Musa'ya indirilen namus da bu hakkı destekliyordu. Kur'an ise açıkça bir efendinin kölesini eğer isterse cariye olarak alabileceğini açıkça bildiriyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri onun çok duyarlı olduğunu da biliyorlardı. Şimdi ise onun tüm ev yaşantısı eşlerinin gizlenmemiş reaksiyonlarıyla sürekli bölünüyordu. Özellikle Hafsa o denli ileri gitti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda bir daha Mariye'yi görmeyeceğine yemin etti. Bu kez Ayşe radıyallahu anhada Hafza'nın suç ortağıydı. Yeni nazil olan surenin adı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mariyeyi kendisine haram kıldığını belirterek başladığı için tahrim suresiydi. Ey peygamber eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Bu şekilde başlayan sure peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminini çözdükten sonra isimlerini anmayarak Ayşe ve Hafza'dan bahsediyordu. Eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer karşı birbirinize destekçi olmağa kalkışırsanız artık Allah onun mevlasıdır. Cibril de ve müminlerin salih olanları da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. Diğer bir ayet tüm eşlerine hitap ediyordu. Belki onu Rabbi, eğer o sizi boşayacak olursa, ona sizin yerinize, sizlerden daha hayırlı Müslüman, mümin, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir. Sure, tarihteki iki iyi, iki de kötü kadını anlatarak son buluyordu. Allah, küfretmekte olanlara Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı da onlara kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeye yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe diğer girenlerle birlikte girin denildi. Allah iman etmekte olanlara da Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavundan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. İmran'ın kızı Meryem'i de ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz de onu kendi ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi eşlerine okuduktan sonra üzerinde düşünmeleri için onları yalnız bıraktı ve onların odalarından başka sahip olduğu tek oda olan üstü kapalı bir sundurmaya çekildi. Tüm Medine'ye onun eşlerini boşadığı haberleri yayıldı. Bu haber önce Ömer radıyallahu anh'ın kulağına da gitti. Şafak'ta her zaman olduğu gibi mescide gitti. Fakat namazdan sonra Ömer, Tam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sesleneceği sırada o köşesine çekildi. Ömer hafsa'ya gitti ve onu gözyaşları içinde buldu. Ona niçin ağlıyorsun dedi ve cevap vermesine fırsat bırakmadan sana bunun böyle olacağını söylememiş miydim? Allah'ın Resulü sizi boşadı mı diye sordu. Bilmiyorum dedi Hafza radıyallahu anha fakat o orada sundurmada duruyor. Sundurmanın girişi mescidin içindeydi. Ömer radıyallahu o tarafa doğru yöneldi. Minberin etrafında bir grup adam toplanmış oturuyordu. Bazıları ağlıyordu. Ömer radıyallahu an o tarafa doğru yöneldi. Bir süre onlarla birlikte oturdu. Fakat duyguları artık dayanamayacak hale gelince, kapısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyah kölesinin bulunduğu sundurmaya gitti. Çocuğa, Ömer için içeri girme izni istedi. Çocuk içeri girdi ve bir dakika sonra çıkıp, ona seni söyledik, fakat o hiçbir şey söylemedi dedi. Ömer radıyallahu an oturduğu yere geri döndü. Sonra tekrar gitti ve içeri girme izni istedi. Fakat çocuk yine aynı cevabı verdi. Üçüncü kez de aynı şey oldu. Fakat Ömer radıyallahu an tam gitmek için geri dönmüştü ki, Çocuk peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona izin verdiğini söyledi. Ömer radıyallahu an içeri girdi ve onu bir hasırın üstünde yatar buldu. Arkasına uzandığı hasırın izleri çıkmıştı. Hurma lifiyle doldurulmuş deri bir yastığa dayanıyordu. Önüne bakıyordu. Ömer radıyallahu an içeri girdiğinde ona bakmadı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ömer. Eşlerini boşadın mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kaldırdı ve Ömer'in gözlerine bakarak "Hayır, boşamadım." dedi. Ömer radıyallahu an tüm yakın evlerden duyulabilecek şekilde "Allahu ekber" diye bağırdı. Ümmü Seleme radıyallahu anha daha sonraları şöyle anlatıyor: "Sürekli ağlıyordum. Birisi bana gelip "Allah'ın Resulü sizi boşadı mı?" diye sorduğunda "Vallahi bilmiyorum." diyordum. Bu durum Ömer peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidinceye kadar devam etti. Hepimiz odalarımızdayken onun tekbirini duyduk ve Allah'ın Resulünün Ömer'in sorusuna hayır cevabını verdiğini anladık. Gerçekte herkesin kafasında aynı soru vardı. Fakat Ömer radıyallahu anh kızı Resulullah'la evli olduğu için bu durumla daha yakından ilgilenmişti. Orada ayakta durdum ve Resulullah'ın ne durumda olduğunu anlamaya çalıştım dedi Ömer. Daha sonra biz Kureyşliler eskiden eşlerimiz üzerinde hakimdik. Fakat Medine'ye geldiğimizde hanımların kocalarına hakim olduğu bir toplulukla karşılaştık dedim. Ömer bu sözlerinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önceden hafzaya uyarı amacıyla söylediği şeyleri anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine gülümsedi. Bundan cesaret alan Ömer radıyallahu an yere oturdu. Odanın çıplaklığına bir kez daha şaşırdı. Yerde bir hasır, üç tane de deri yastık vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bu nedenle Peygamber aleyhissalatü vesselama biraz daha lüks yaşamasını önererek Yunanlıları ve İranlıları örnek gösterdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü keserek Ey Hattab'ın oğlu! Şüphe mi duyuyorsun? İyi şeyler onlara bu dünya için verilmiştir dedi. Henüz yeni bir aya girmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ay geçene kadar hanımlarından hiçbirini görmek istemediğini ilan etti. O ay geçince ilk önce Ayşe radıyallahu anha'nın odasına gitti. Onu görünce çok şaşıran ve sevinen Ayşe, "Tam 29 çekiyordu." dedi. Ayşe radıyallahu anha Ay takvimine göre bir ayın bazen 30 yerine sadece 29 çektiğini unutmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra ona kendisine gelen yeni vahiden ve ona önereceği iki seçenekten bahsetti. Ona bu meselede danışmak için babasını çağırmak isteyip istemediğini sordu. Hayır dedi Ayşe radıyallahu anha. Sana karşı bana kimse yardım edemez ey Allah'ın Resulü ne olduğunu çabuk söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin önüne iki seçenek koydu dedi ve şu ayeti okudu. Ey peygamber eşlerine söyle eğer siz dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım. Size boşanma bedelini vereyim ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim. Eğer siz Allah'ın ve Rasulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız artık hiç şüphe yok Allah içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir, mükafat hazırlamıştır. Ayşe radiyallahu anha şüphesiz ben Allah'ın Rasulünü ve ahiret yurdunu istiyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün eşleri de aynı şeyleri söylediler ve onu seçtiler.